Tevzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu billahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina muhammeni ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi işrah-i sadri ve yasirli emri vahdu lukdeten bil lisani yifkahu kavli. Rabbi qad ateyteni minel mülk ve lemteni min tehvilil hadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis Sallu aleyh Rasulina Muhammed. Sallu aley Tabi bi kulubina Muhammed. Sallu aley Shafi Zunubina Muhammed. Ka in Allah ta alafiy kitar bihi kelim. Azabillah min اِنَّ اِدَّةَ الشُّكُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اِذْنَا عَشَرَ شَهْرًا ف۪ي كِتَبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَبَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ مِلْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ Sadakallahu razim. <Gülüyor> Muhterem büyüklerim, değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. allah Teala burada bizi tekrar buluşturduğu gibi, yarın Rusu mahşerde de böylece, Sevgili Peygamberimiz de Firdevs Cennetinde buluştursun. Amin. Amin. Dört haftalık bir aradan sonra yine Rabbim bizleri bir araya getirdi. Hamdolsun. Bugün sizlere İhya Ulumüddin dersine bu haftalık çalışamadığım için efendim bir de diğer gündemler sebebiyle ara vererek önümüzdeki hafta inşallah. İhyayül Ümidliğine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu akşam haçla ilgili bazı duygu ve düşüncelerimi paylaşacağım. Bir de içinde bulunduğumuz gündemle günle alakalı efendim Muharrem ayı bir senenin bitişi yeni senenin başlangıcı ile ilgili peygamber efendimizin bazı mübarek sözlerini sizlere hatırlatacak. Yeni bir yıla giriyoruz. Dolayısıyla yeni bir yıla eski yılın efendim gözden geçirilmesi, yeni yıla da güzel bir şekilde başlangıç yapıp bu yeni yılda kendimize nasıl bir yatırım yapacağımızı birlikte seslice düşüneceğiz inşallah. Muhtemelen kardeşlerim sizden dört hafta önce ayrıldık. Tabi giderken de böyle tereddütle e, gitmiştik. Geçen sene son anda gol yediğimiz için bu senede böyle bir sıkıntı yaşamayalım diyor. Son güne kadar birçok kardeşimizde vedalaşmamaya çalıştım. Hakikaten böyle vedalaşıp insan psikolojik olarak hazırlanınca olmayıcı da yıkımı bayağı zor oluyor. Geçen sene ciddi bir iptihadan tabi olmuştu. Geçen senenin sıkıntısına binaen bu senede Yüce Rabbimiz öyle rahmetiyle muamele etti ki, ee, diyebilirim ki, bu zamana kadar yaşadığım haçların e, tabi manevi yönünü bilemem de fakat zahiren en rahatı, en keyiflisi, en dolusu, en verimlisi yani benim zahiren hesaplarıma göre geçti. Öncelikle şöyle başlayalım. allah Teala Hazretleri Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bildirdiğine göre Maide Suresinin 3. ayetinde bugün dininizi kemale erdirdim ayet-i kerimesi Arafat'ta Cuma günü Peygamberimize nazil olmuş. Bu ayet-i kerimeden sonra da bir daha hüküm ayetleri haramlar ve helaller hususunda nazil olmamış. İslam uleması diyor ki bu ayet-i kerimeden yola çıkarak Müslüman'ın da Müslümanlığının kemale ermesi haçla olur. Haccını yapamamış bir mü'min yarımdır, kemale erememiştir diye ifade etmişler. Elhamdülillah burada bulunan kardeşlerimizin bir kısmı o farizasını yerine getirdiler. Getiremeyenlere bir kardeşleri olarak şimdiden e, bir haçtan yeni dönmüş, efendim o heyecan üzerinde olan bir kardeşiniz olarak, böyle bir hedef koyun kendinize. Yani ben hacca ne zaman gidebilirim? Hacca nasıl bir yol bulabilirim? Hacca gitmenin efendim çarelerini e, düşünmemiz, düşünmeniz lazım. Çünkü başından sonuna kadar rahmet. Neresinden bakarsanız bakın ve Yüce Rabbimiz, diğer ibadetlerden hiçbirinde olmadığı bir ifade kullanıyor haçla ilgili. Allah'ın kulları üzerinde hakkıdır. Kabe'yi etmeleri diye bildirmiş. Yani Allah'ın verdiklerinin şükrünü eda etmemiz mümkün değil de fakat Allah'ın hakkıdır kulları üzerinde. Kullarının hac etmesi diye bildiriyor. Yani Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı Oraya gidip gelmeye yol bulabilen, fırsat bulabilenler için Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı. Ne yapacağız? Oraya gitmenin yollarını araştıracağız. Gerek yaya olarak, gerek bir olarak. Şimdi bizler tabii çıtkırıldı Müslümanlarız. Öyle yürümeye falan gelemeyiz. Zahmete hiç katlanamayız. Ama elhamdülillah Türkiye'den de geçtiler. Efendim, Rusya içerisindeki 32 e, cumhuriyetlerden bir grup Müslüman, 82 yaşında içlerinde bir dedenin de bulunduğu, 13 yaşındaki bir yeni delikanlılık çağına girmiş bir çocuğun da bulunduğu bir 35 ya da 33 kişilik bir ekip yürüyerek bu sene Efendim hacca gittiler ve Peygamber Efendimiz buyurmuş ki yürüyerek yapılan Kaçın her adımına 700 harem sevabı verilir. 700 harem sevabı verilir. Bir harem sevabı ne? Efendim 100 bin haremde yapılan ibadetlerin diğer yerlere göre bunun efendim 700 katını siz düşünün her adımına. Attığı her adımda Allah böyle ecir ve sevap veriyor. Hatta bir dönem böyle yine yaya olarak haça gelen bir grubu Su hükümeti Su sınırlarında karşılatmış, onları sarayına almış, bir güzel ziyafet çekmiş, ikramlarda bulunmuş, ağırlamak istiyor, misafir etmek istiyor. Başlarındaki reisleri demiş ki tamam, biz ikramını kabul ettik, Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Bizi nereden aldıysanız oraya bırakın, biz yolculuğumuzu oradan tamamlayalım demişler. Yani sevabımızdan kaybetmek kaçırmak istemiyoruz diye ifade etmişler Herkes yapabileceği bir şey değil Yani hele bizim gibi böyle Efendim rahatana düşkün e, yumuşak yataklarda yatmaya alışmış Efendim klimalı araçlarda gidip gelmeye vesaire yürümeyi unutmuş kimseler için gerçekten e, zor bir durum. Ama elhamdülillah bu sene bizim grupta da vardı böyle tecrübeli arkadaşlardan. En azından Mekke-i Mükerreme'deyken efendim yürüyerek Arafat'a, yürüyerek şimdi Mina'ya, sonra Arafat'a, Arafattan Müsellefe, Evimiz eden Mina'ya yürüyerek Ka'ce'den kardeşlerimiz de şahit oldu. Bayrakları patladı, çatladı, efendim. Biraz meşakkat çektiler ama olsun hocam İnşallah Rabbimizin bu müjdelerine nail olacağız dediler. Peki hacca gitmemiş olanlara peygamber efendimiz hacca etmek isteyenler acele etsin diyor. Yani ilk fırsatta hacca gitmenin çareleri arasında acele etsinler. Ve hacca yapılacak, hac için yapılacak harcamalara da yüce Rabbimiz yedi yüz misliyle mukabelede bulunacağını bildirmiş. Hacca yapılan harcamalar, Allah yolunda yapılan harcamalar gibidir. Buna da 700 misliyle mukabelede bulunacağım. E gel şimdi sen anla bu kafayla. Yani hocam gidip de oraya şuna param yedireceksin, buna param Evet yedireceğim. Var mı mı diyeceğim? Yani ben Rabbimin emrini yapmak istiyorum. Sana ne? Yani senin frence yere gidişine ben karışıyor muyum? Yani ben burada Rabbimin bir emrini yapmak için yola çıktım. Yani e, sen bilemesin onu. Hakikaten tatmayan bilemez. O imanı gönlüne, efendim yerleştirmemiş olan anlayamaz. Adam birisi gelmiş, efendim e, lüks olarak böyle bir hafta on günlük böyle süperstar acılar Hilton'da 3 dört gün kalmış. Efendim, Beyzade'nin canı sıkılmış, Kabe'ye inememiş korkuşlar, şeyden, efendim, domuz gribi olur, bilmem olur. Atlamış, gelmiş geriye. Bakar mısınız şaşkınlar? Nasipsiz olunca adam, Kabe'nin duvarının dibine kadar gidiyor, Kabe'yi yukarıdan böyle otelin odasından seyrediyor, Kabe'ye adımını atamadan, Allah geriye dönüyor. Nasipsizlik herhalde. Ancak bu kadar olabilir. Demek ki Allah, nasıl bir edepsizlik etti ki onu e, evinde misafir etmiyor. Bunlar da olabiliyor. Yani Allah inşallah gidemeyen kardeşlerimize fırsat versin e, ve yol bulabilen diyor. Ya ya da binitli olarak. Muhtemelen kardeşlerim gitmeden önce bazı yerlerde de paylaştım. Bizim Türkiye şartlarında özellikle sigara içen kardeşlerime e, kulaklar çınlasın. Sigara geçip de hocam ben imkanım yok diyen adam kendini kandırıyor, en az söylüyorum. söylüyor. Sigara içen her Müslümana hacca gidip gelebilecek imkanı var demektir. Çünkü efendim birkaç senelik sigara parası adamı hacca götürüp getirmeye yetiyor. Diğer israflarımızı zaten saymaya gerek yok, eğer onlarla hesabı koyarsak, kaçacak yerimiz yok. Türkiye'de hacca gidemeyecek adam çok az çıkar yani bu şartlarda. Bir diğer nokta sevgili kardeşlerim, hac geçmiş günahlara kefare, anasından doğduğu gün gibi büyümüş. Arafat'ta vakfeye durdu mu bir adam Annesinden doğduğu gün gibi olur. Ama Ya Resulallah merakından, işte şu sebepten, ticari sebeplerle gelenler vardı, diğerleri ölürmediğine Allah onu da affeder diyor. Hatta muhterem kardeşlerim, hiçbir yerde olmayan bir istisna haccın içine konulmuş. Müstelife vakfesinden sonra Allah kul haklarına bile kefir olacağına dahi rivayetler var. Yani bir adamın üzerinde kul hakkı varsa müsterife vakfesinden sonra Allah o kulunun haklarını üstlenir de diğer kullarına razı edecek ikramlar verir ve onun affına bağışlanmasına sebep olur diye böyle müsteller var. Şeytanın en çok kahrolduğu böyle efendim arkasına bakmadan çılgına dönerek saçını başını yolarak gittiği günmüş. Arafat'tan Müselefe'ye dönüldüğü bir gün geçmişine kefaret annesinden doğduğu gün gibi olabileceğini müjdeler var. Burada çok güzel bir hatıra var. Dün akşam ziyarete gelen kardeşlerle de paylaştım. Medine-i Münevvere'de şu anda görev yapan hac sorumlusu Diyanet'in henüz tevhiddeki bir görevlisi hocamız var Hasan Başiş isminde, Kars İl Müftüsü'ydü, oraya gitmeden önce. Ziyaretimizde güzel bir hatırasından bahsetti. Sizi de çok böyle keyif vereceğini düşündüğüm için paylaşmaksanız çok heyecanlan o hatrayı duyunca. 2002 hacındaydı diyor. Grubumuzda bir hanımefendi var, çok böyle enteresan hali var. Umremizin, haccımızın umresini yaptık. Efendim, hanımefendi böyle e, kendinden geçmiş bir hale geldi. Hocam, Kabe bana selam veriyor. Hocam, Kabe bana hoş geldin diyor. Allah Allah. Ya hanımefendi, bak ben bu kadar senedir buraya gelip gidiyorum. Kabe'nin daha bana hoş geldin dediğini görmedim. Selamına şahit olmadım. Nasıl nasıl oluyor bu iş? Vallahi hocam, Kabe bana hoş geldin diyor. Allah Allah. Heh. Hadi bakalım demiş, bir de beraber tavaf yapalım, biz de görelim, bize de hoş geldiniz." Hani biraz da böyle şey var ya, şüphecilik filan, ben de diyor, e, bey ile beraber, beyine de, de rica ettim, gel bir de beraber yapalım, şöyle gruptan ayrılalım, şu Kabe nasıl bir hoş geldin diyor, biz de görelim. Ve muhterem kardeşlerim, biz gruptan ayrıldık, efendim Kabe'ye tavaf mahaline metafa indik, Türk Hacer-i Resvet'e doğru gidiyoruz. Niyetlenip Bismillahirrahmanirrahim Allah'u Ekber, tavafa başlayacağız. Diyor. Hanımefendi önden yürüyor, sanki böyle e, hani denizde kayık gider de su böyle ayrılır ya arkasında, hanımefendinin önü böyle sanki korumalar vardı açıyor gibi açılıyor. Diyor. Allah Allah. Ya biz arkadan hiç böyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya keyifle şaf, birinci şafta başladık. O kanabalığın içinde en ufak bize bir dokunan, o hanımefendiye böyle çarpan yok. Yollar açılıyor. Birinci şaftan sonra o manzara karşısında ben de diyor, efendim, şey yaptım, etkilendim, efendim, ee, Kaptırdım kendimi. Yani o bir tavaf, yedi şaf, nasıl bitti anlayamadım. Yerde miyim, gökte miyim? Rah Sanki böyle bir farının içine almışlar. Efendim Allah'ın rahmet bombardımanına tutuluyorum. Yani akıl çıktı aradan. Efendim gönlümüzce Rabbimizle buluşmanın onla efendim böyle söyleşmenin tadını lezzetini damağımızda diyor, hissediyorum ve tavaf bitti, namaz kıldı. Ben hala kendime gelemedim, bir şey diyemiyorum hanımefendiye. Efendim ama diyor ben dersim aldım, kabirin hoş geldin dediğini duymadım ama o hanımefendinin nasıl bir nimette sahip olduğunu algılamaya çalıştım. Sonra efendim e, gün geldi, biz efendim direkt Arafat'a çıktık, Mina'ya çıkmadan. Arafat'a, tabi biz terviyede Mina'da kalıyoruz giden kardeşlerimiz, bilirler. Diyanet haçılarını direkt Arafat'a götürüyor. Arafat gecesi, e, terviye gecesinde Arafat'ta, tabi uyumuyor geceleyin. Sabah namazından sonra bizim Hacı hanım geldi. Hocam grubumuzdaki hacıların efendim tamamının haccını Allah kabul etti. üç kişi hariç dedi. Ve subhanallah. Ya hanımefendi sen nesin yani nereden çıkarıyorsun böyle bunları? Hocam isimlerini de söyleyeyim size. İşte bilmem kim, bilmem ne, bilmem ne. Adını, soyadını söyledi. Ben şoktayım diyor. Hakikaten söylediği isimlerin üçü de bizim kafilede mevcut. Fesubhanallah. Diğerlerinin tamamının haccı kabul edildi. Ama üç kişi müstesna. Ben diyor çılgına döndüm. Ya Allah Allah bu kadın neyin nesin? Çağıracağım şu üç kişiyi çaktırmadan bir soracağım bakalım. Test edeyim. Çağırdım diyor. Efendim o üç kişiden birini. ''Gel bakalım işte Ahmet Efendi, ee, ne iş yaparsın, nasıl gidiyor haç efendim, daha önce neler yaptın?'' Falan. Adam başlamış ağlama, ''Hocam'' demiş, ''eskiyi karıştırma, eski defterler çok karanlı, ben her türlü haltı yedim, şey şöyle yaptım, bunu yaptım, Allah beni affeder mi bilmiyorum hocam, bu kadar kirli, yüzüm yok elim açmaya.'' Falan. Adam başlamış ağlamaya hem ağlıyor hem anlatıyor diyor, ben bir anladım. Tamam Hacı Efendim, bir sana dua edelim. Sen de yalvar yakar. Yapış efendim, Arafat meydanı duaların kabul edildiği bir mekandır. Kendini affettirmek için bundan daha güzel bir fırsat bulamazsın. Ne yap et, bugün kendini Rabbine affettirmenin çarelerine bak dedim ama ben hanımefendinin şeyini aldım ya, ondan da o itirafı duyunca diyor tamam, yüzde yüz isabetli. Son öbürünü çağırdım, öbürünü dinledim öbürü de bundan aşağı değil diyor öbürü de her türlü naneye girmiş sonra üçüncüyü çağırdım vallahi diyor üçü de itiraf duvarı gibi her şeyi açtılar döktüler efendim kesenin içindekileri pislikleri ondan sonra e, biz de grup olarak dua ettik kendileri hakikaten böyle canla başla dua ettiler ve muhtemem kardeşlerim o gece hanımefendi yine bir rüyaköp hocam Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim o üç kardeşimizin haccını da kabul etti. Elhamdülillah diyor o kadın. Ve subhanallah. Kesinlikle diyor artık itiraz yok. Kimseyi de söyleyemiyorum. Söylersem bu kadını mahvederler. Yani dua almak için filan. Sonunda ya merak ettim bu kadın bu kadar güzelliklere nasıl efendim gar oldu, Allah nasıl böyle bir nimet verdi buna diye. Merak ettim. Yani biraz şunu döşeleyin bakalım. Nasıl yetiştirdi kendini böyle? Biz bak bu kadar senedir geliyoruz, gruplar getiriyoruz, kafire başkanlığı yapıyoruz. Müftüyüz, vaiziz, hocayız. Üniversite okuduk. Bizde bir numara yok. Bu hanımefendiden nereden geliyor bu farklılık diye sordum diyor. Ne iş yapardınız hanımefendi? Hocam diyor ben yıllarca öğretmenlik yaptım. <Gülüyor> e ee, Hatice gelişiniz nasıl oldu? <Gülüyor> Efendim? Kocam diyor, ben hacca gelmeden önce hocamla beraber ikimiz de emekli olduk. Emekli parasıyla bir daire satın aldık, başımızı sokacak. Efendim işte artık emeklilik hayatını yaşamaya başladık. Bir gece rüyamda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Evladım ne zaman geleceksin hacca? Artık hacca yapmaması vaktin gelmedi mi? Demiş. Efendimiz'in rüyasında görünce rüyanın şokuyla kadını fırlıyor yataktan ve muhterem kardeşlerim, sabahleyin kocasını anlat diyor. Ya diyor. Peygamber Efendimiz bu gece bana dedi ki, evladım ne zaman geleceksin? Ama hazırlığımız falan da yok ama diyor. Ya hanım diyor, rüyadır diyor canım, yani her rüyada şey olur mu? Ama diyor bu Peygamber Efendimiz. Ya olsun diyor, erkekleri biraz daha biliyorsunuz konulara duyarsınız. Hanımefendi hızını alamamış. Sabah olunca efendim doğru yolu mahallenin imamında alıyor. Hoca efendiye gitmiş. Hocam ben böyle böyle bir rüya gördüm. Nedir bunun efendim yorumu? Hanımefendi diyor. Peygamber Efendimiz bir kimse rüyasında görürse o gerçektir. Şeytan lanet ola peygamberimizin suretine giremez. Ne mutlu sana ki peygamberimiz seni davet ediyor. Allah mübarek etsin senin bir yolunu bulup hacca gitmen lazım. Öyle mi öyle mi? Tamam Mütterim kardeşlerim, hanımefendi geliyor eve. Efendim kocasına diyor ki, derhal bu evi satıyoruz, hacca gidiyoruz. Ama adam ya o filan yoktu, peygamberimiz beni davet etti, ben evim ev istemiyorum, hacca gideceğim. Ne gidiyor kocası, birlikte evi satmışlar. Efendim evin parasından işte hacca edecek kadar götürmüşler. Müftülüğe yatırmışlar. Öylece hacca gelmiş. Müftü efendi iyice şaşırıyor. Allah Allah. Yani kadıncağız evini satıyor. Hacca geliyor. Ya bu ne biçim iman? Ya hanımefendi sizin şu öğretmenlikten biraz bahsedin, bakalım. Nasıl bir öğretmendiniz? Hocam diyor. Karınca karar vermiş. Ben şu kadar yıllık öğretmenlik hayatım boyunca çocuklara Rabbimizi sevdirmeye çalıştım. Peygamberimizi sevdirmeye çalıştım. Dinimizi onlara öğretmeye çalıştım. Benim bütün derdim buydu. Çocukları nasıl olur da Rabbimizle buluştururum, tanıştırırım diye bütün derdim tasam buydu. Ondan başka da bir iyiliğim yok diyor. Hanımefendi daha ne olacak? Allah mübarek etsin. Muhterem kardeşler, Siz eğer Allah yolunda samimi olursanız Allah size niçok nice kapılar açıyor daha çok. İşte bunun güzel örneklerinden bir tanesi. Ve Allah yolunda yapılan harcamalara 700 misliyle veriliyor ya, Haccı umreyi peş peşe yapınız, ateşin demirin pasını giderdiği gibi haç ve umre de günahları ve fakirliği giderir diyor başka bir hadisi şerifte. Bir paçamız da diyor ki, şimdi bu hadisi şerife göre e, bak, fakir kardeşlerimiz ne diyor bu işe tarif olması lazım? Fakirlikte kurtulmanın bir yolu da hacca gitmektir diyor. Bu taraf kardeşlerim. Mazenetsiz olarak terk ederse bir kimse haccı, vay adamın haline. Buyurmuş ki sevgili peygamberimiz, bir kimse hiçbir engeli olmadığı halde hacca gitmeye yol bulduğu halde gitmezse İster Yahudi, ister Hristiyan olarak ölsün, hiç fark etmez diyormuş. Bu hadisi şerif, de geçiyor. Lütfen bir yerlere gidemeyen kardeşlerim, bunu küpe etsinler, kulaklarına. Yani çok çekindir hadisi şerif. Yani ister Yahudi, ister Hristiyan, yani onların haliyle, hallemiş olarak Allah muhafaza, yani öyle bir durumla görüşmek maseretsiz olarak terk edene sevgili peygamberimizin böyle bir iktarı var, uyarısı var sevgili kardeşlerim. Ve elhamdülillah orada evinden çıktığın andan dönünceye kadar yapılan dualar makbuldür diyor ya. Bununla ilgili de güzel bir günah hatıraya şahit olduk bu hacda Bu Yine aynı hocamız anlattı. 45 yaşlarında bir hanımefendi diyor. Bugün internet sitesindeki yazıda da yazdı. Efendim ee, vefat etmiş Medine-i Münevver'e de hac dönüşünde onu cennetül bakî kabdistanına def defnetti diyor. Hiçbir hastalığı rahatsızlığı yok hanımefendi. Sapa sağlığı, Yani ee, hacını tamamlıyor. Medine-i Münevver'e geliyor. Ziyaretlerini tamamlıyor. Bana bir içime darlık geldi filan. Kelime-i söylüyor. Ruhunu teslim ediyor. Allah Allah. Şaşırmış. Yani kocası da şaşırıyor filan. En sonunda tabi defin işlemleri filan bitmiş. Kocasına soruyor ya nesil vardı hanımınızın? Vallahi hocam bir şeyi yoktu. Ama haç boyunca dilinden düşürmediği bir duası vardı. Neydi duası? Allah'ım. Beni peygamberimden ayır beni peygamberime komşu eyle. Allah'ım beni peygamberinden ayırma. Beni peygamberime komşu eyle diye en çok yaptığı duası buydu diyor. Dua eden sen Allah duanı kabul etmez. O kadar çok istemiş ki efendim 45 yaşında hiçbir rahatsızlığı yokken emanetini orada teslim etti nasıl candan samimi bir şekilde dua etti ki Allah-u Teala para orada efendim en sevgiliye e, konuş eyledi. Cennetül bakiye defnedilenler de ben şöylece silkeleyivereceğim cennete diye efendim müjdelemiş. Böyle de güzel bir müjdesi var sevgili kardeşlerim. Elhamdülillah bizim açımızdan da tabi biz böyle güzel rüyalar filan görüp Yani böyle güzel müjdeler itiraflar, haberler Yine bir kardeşimiz anlatıyor, polis memuru. O da efendim e, haccını tamamlamış, Medine-i Münevvere'ye gelmiş bir işaret bekliyor. Allah'ım ne olur haccımın kabul olduğuna dair bir işaret göster. Yakmış Mescid-i Nebi'de, cennet bahçesine, seçdeye seç kapanmış. Ağlıyor Ne olur Allah'ım Şurada yatan zat hürmetine, bu güzel mekandar hürmetine, bu güzel günler hürmetine, haccımın kabulüne bana bir işaret göster diye dua ediyor. <gülüyor> Efendim, namazını tamamlamış, tahiyyatta. Efendim tam selam verecek, omzuna birisi dokunuyor. Efendim, esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah, adam bir tespit uzatıyor. Yahu... Ben dua ediyorum, haccımın kabulü alamet istiyorum, kendince tabii içinden. Sen git çıkmış, bir tesbih uzatıyorsun filan. tesbih aldığı gibi yine kapanmış secdeye. Allah'ım ne olur, haccımın kabulüne bir işaret göster bana. Bir anda aklı, ya sen işaret beklemiyor muydun? Bekliyordun. Ee, işte geldi işaret, tesbih nerede, bir bakayım tesbihe filan kimden geldi? Bir kalkıyor, bakıyor ki tesbihin sahibi de yok tesbih kalmış. Olabilir, olur. Ama hasta olan nedir? Asıl olan Allah'ın emrini yerine getirmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izince bu vazifeyi yerine getirebilmek. Sahile göre hükmetmek esastır. Ama Allah bazı kullarına böyle ikramlarda, ihsanlarda bulunuyor sevgili kardeşlerim, değerlendirenleri. Elhamdülillah o yolda dua edip de duasına icabet edilmeyen herhalde yoktur. Çünkü Peygamberimizin duası var. Ya Rabbi hacıların duasını kabul eyle onların dua ettiklerinin de diye Efendimiz dua etmiş. Yani hem hacıların duasına vas duas var Efendimizin hem de hacıların dua ettiklerine biz mesela haç boyunca, elhamdülillah Rabbim bu sene lütfetti, çok güzel kardeşler vardı. Ağız bir hac yaptık. Şirketteki kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten çok güzel hizmet ettiler. Diyebilirim ki, bu zamana kadar gittiğim en rahat, en pürüzsüz, en verimli benim açımdan da haçlardan birisiydi. Ve elhamdülillah haç öncesinde de haç sonrasında da bilgilendirme sohbetlerimiz oldu. Kardeşlerimiz takip ettiler ve haç boyunca mesela bu sene güzellikler yaşadık. Mina'daki gecemizde bu sene efendim e, topluca e, kafile başkanımızla, din görevlerimizde uyumlu arkadaşlardı. Efendim tabi oldular. Hocam birlikte istişare ederek yapalım. Siz ne derseniz biz de size uyarız dediler. Ve mesela Mina'da ee, erkence, vakitlice yattık. Efendim, e, bitir namazını kılmadan yattık. Geceleyin efendim, bütün e, hacılarımızla kalkıldı. Geceleyin Efendimiz'in yaptığı gibi teheccüd namazı cemaatte topluca kılındı. Tabi Efendimiz'in yaptığı gibi derken Efendimiz. E, kendisi kılardı ama biz cemaatı topluca efendim, kıldırdık. Vitir namazını teheccüdün sonuna e, ilave yaptık. Tabi diğer çadırlarda uyulurken bizim çadırda o teheccüd namazı ve bütün cemaatle beraber, bütün kahvileyle beraber çok tatlı oldu, çok keyifli oldu. E, vitir namazından sonra imam namazı kıldıran kardeşimizin güzel bir konut duası oldu İmam Şafii mezhebine göre efendim, aşikare. O da çok tatlı oldu ve Arafat'taki zamanımızı iyi değerlendirelim diye kararlar almıştık. Orada ilahilerle ve diğer boş sözlerle mümkün olduğunca zamanı kaçırmayalım diye Diyanetin efendim, merkezi çatırındaki e, ve komşu çadırlardaki e, sataşmalar haricinde yani o gürültü haricinde elhamdülillah çok tatlı verimli e, vazifeler yapıldı. Herkes bir şeyle meşgul oldu. Ve sonunda da muhterem kardeşlerim Medine-i Münevvere'de Gerçekten e, iklimle çok hoştu. Bu sene tabii gribi bahane ederek bazı ülkeler hacıya göndermemişler. Geçmiş yıllarda efendim, 5 milyon kayıtlı hacı varken bu sene kayıtlı 3 milyon civarında hacı varmış. Efendim, geçmiş yıllara göre %40 civarında bir e, katılım azlığı vardı. E, hatta bir e, İslam ülkesinin devlet başkanı Kuzey Afrika'da unuttum adını Efendim Devlet Başkanı işte bu grip sebebiyle e, hacca e, engel olmuş, göndermemiş. Oradan hacca gelememiş Müslümanlar. Fakat engel olan adam o gribe yakalanmış, hastalanmış. Yani sevmesin Allah'ın kullarını. Efendim Allah'ın davetini engelleyen Al sana ibret âlem olsun efendim. Rabbim bu sene Arefe'den bir gün önce bir muhteşem yağmur Efendim bütün toz, toprak, mikrop ne varsa temizlendi, ağız tatıyla böyle hüccac aç yap hiç sıkılmadı, toz toprak derdine düşmedi ve Medine'yi i geldiğimizde de elhamdülillah, Rabbim öyle kapılar açtı ki bu <gülüyor> kardeşlerim, orada 3-4 e, tane namaz toplantısı yaptı. Önce Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'ndan davet ettiler bizim programlarımızı takip eden, Medine-i Münevvere'de okuyan, karı koca öğrenci olan bir kardeşimiz. Hocam buradan gitmeden önce de mesaj atmıştı, görüşüyorduk. Efendim hocam burada böyle organizeler yapalım diyor. Maşallah. Böyle zehir gibi bir delikanlı. Yani bir e, şehire bedel delikanlı. Efendim hemen gitti, görüşmeler yaptı, organizeyi ayarladı. Namaza diriliş kitapçığının fotokopisini hazırlamış. Afişler duyurular. E, efendim çok hoş Avrupa'nın birçok bölgesinden gelen hacılarımıza namaz anlattık, bu çalışmalarımızı paylaştık. Sonra bizim otelde, sonra efendim bir başka turizm, sonra bir başka turizm, meğer ne kadar da müsaitmiş bu ortamlar ama biz geç kalmışız diye hayıflandık bazı e, güzel hizmetler yapmakla. Onunla beraber muhterem kardeşlerim, e, dünyanın dört bir tarafından gelen, televizyondan izleyen yeni kardeşlerimizle tanıştık. Kazakistan'dan çok enteresan. Efendim bir kardeşimiz geldi. Hocam e, biz sizi takip ediyoruz. Efendim söylediklerinizi de çok rahat anlıyoruz. Bu çalışmalardan dolayı da çok heyecanlanıyoruz. Davet etsek acaba Kazakistan'a gelemez misiniz? Efendim işte Norveç'ten, Efendim Amerika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, hatta Irak'tan, Suriye'den Efendim böyle değişik kardeşlerle görüştük, tanıştık. E, elhamdülillah. Bir de tabii hocalarımızla istişareler yaptık şu haccın içini doldurabilsek ne muhteşem sonuçlar elde edebileceğimize efendim, e, kani oldu. Lüks gelen hacılar vardı. Efendim işte Hilton'da ve diğer e, zemzem tavırda kalan bir kardeşimiz, inşallah önümüzdeki haftalardan itibaren onlar da gelecekler. Aracı oldu, bizden bahsetmiş, bak bizim hocamız var böyle anlatıyor, bizi boş bırakmıyor kendi halimize. Bir kere kaptırdık, yakamızı eline bırakmıyor filan. Onda sayya bize tanışalım görüşelim filan bu e, Hacı Efendi Hacı Beylere ziyarete gittik Efendim bu büyük otellerde biraz onlarla muhabbet ettik anlattık filan hey hocam biz bu kadar günü boş geçirmişiz filan ayıflanmaya başladılar ve e, çok uç örneklerde işte, siyasi arana da hizmet eden şanslılarla tanıştırdılar yani dinle diyanetle alakası olmayacağını ya da en son ilgilenecek kimselerle tanıştırdılar. Ve elhamdülillah onlara bu çalışmalarla bahsettik. Güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah daha sonra bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. allah Teala hepinize hepimize, çoluğumuzla, çocuğumuzda oraya gidebilecek imanı cümlemize nasip etsin. Amin. O iman gönlümüze düşerse oraya gitmenin yolları çok kolay. Ona şahit oldu muhterem kardeşlerim. Tek problem oraya gidip gelebilecek bir imana sahip olmakta. Allah bunu hepimize nasip edesin inşallah. Muhterem kardeşlerim bir başka şey de Mehmet Zahid Kutku rahmetullahi aleyh hocamızın efendim talebelerinden 80 yaşlarında bir hacı teyzeyle, doktor hanım ile tanıştı. Senenin altı ayını burada geçiriyor, altı ayını orada geçiriyormuş. Efendim daha 1950'li yıllarda e, tanışmışlar Mehmet Zahid Efendimizle. Ee, ne Öktem'de, Celal Öktem, Saadettin Öktem Hoca'nın profesör, babası, e, ablası, e, babası da İmam Hatipler'in kuruluşunda falan çok ciddi emeği olan, çok bir değerli bir hoca efendi, onun kızıymış. Efendim e, doktorluk yapmış, hatta Medine-i Münevvere babasıyla beraber yerleşmişler. E, senin bir kısmını orada doktorluk yaparak, bir kısmını Türkiye'de doktorluk yaparak hayatını devam ettirmiş. Şimdi de senenin 6 ayın orada, altı ayın Türkiye'de geçiren bir ablaya tanışıyoruz. Çok güzel hatıralarını dinledik. Maşallah yani oradaki güzellikleri evine misafir etti. Hatta o yaşına rağmen biz gelelim ziyaret etmek için dediğimizde siz buraları karıştırırsınız, bulamazsınız, otele kadar geldi. ki Yani o güzel mekanlarda yaşayan insanlardaki edebin ne kadar güzel olduğuna şahit olduk ve Otelimize kadar yeniden bırakmak kâidiyle o yaştaki bir insan ben inanın kendi halimden utandım biz bazen misafirlerimizi kapıya kadar geçirmekten bile üşenirken, kızılganırken, o güzel insanlardaki bu edebi, hatta e, rica ettim, Türkiye'ye döndüğünüzde inşallah sizi misafir ederim. İşte, hanımlarımızla tanıştıralım, kızlarımıza tanıştıralım, sizin tecrübelerinizle, birikimlerinize ihtiyacımız var diye. Onda mesela ilk hacca gidiş hikayesi falan çok enteresandı. İnşallah kendisini dinleriz. Şimdi gelelim, Diğer konuya güncel bir konuya muhterem kardeşlerim, Haç ilgili şimdilik bu kadarlıkla iktifa edelim. Bugün muhterem kardeşlerim, Hitçe'nin son günüydü. Yarın da Allah nasip ederse, Muharrem ayının birinci günü. Yani bir seneyi kapatıyoruz, bugün kapattık, 1430. dört yılı kapattık, Yarın inşallah bir Muharrem 1431. seneye geçmiş oluyoruz. Bununla ilgili sevgili Peygamberimizin ve şöyle bir müjdesi var, bunu daha önceden duyurmamız lazım ama yarısı geçti. Bugün oruç tutan, bunun efendim teşvik eden, davet eden kardeşlerimizden Allah razı olsun. İbn-i Fas anh, şöyle rivayet edilmiş. Bir kimse Zilhicce ayının son günü Muharrem ayının dahi ilk gününü oruçlu geçirirse geçmiş seneyi oruçla kapamış, gelecek seneyi de oruçla başlamış olur. Allahu Teala bu vesile ile onun 50 senelik günahını siler diyor. Bugün oruç tutanlar elhamdülillah bu müjdeye dahil oldular. Yarın da inşallah e, tutarsak seneyi oruçla kapamış Oruçla açmış oluruz. Ne var hocam? Bunlar yani oruç tuttuk, oruçla açtık, kapatık. Sevgili peygamberimiz amellerimin Allah'a oruçluyken harz edilmesini seviyorum buyurmuş. Pazartesi, perşembe günlerde oruç tutuyor ya, o günlerde ameller Allah'a harz edilip ben de oruçluyken Allah'a amellerimin arz edilmesini arz ediyorum diye buyurmuş. Dolayısıyla seneyi de oruçla kapayıp oruçla açmanın Peygamberimizin bu müştesine göre de inşallah güzel bir e, sonuç olacak. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki efendim, Tevbe Suresinin 36. ayeti kerimesine göre şüphesiz gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı Allah'ın kitabında yazısında 12 aydır. Muharrem şimdi içine girdiğimiz yarınki ay. Muharrem'den sonra safir ayı geliyor. Ondan sonra Peygamberimizin doğum ayı olan hangisiydi? Rabi'ül Rabi evvel ayı geliyor. Ondan sonra Rabi'ül ahir geliyor. Ondan sonra cemaziyel evvel. Ondan sonra cemaziyel ahir. Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade en sonu zilgitçe. İlk başı muharrem, sonu da zilgitçe olmuş oluyor. Allah katında yerler ve gökler yaratıldığından beri ayların sayısının 12 olduğu bizzat yüce Rabbimiz tarafından bildirilmiş. Onlardan dördü olan dört tanesi de haram aydır. Hürmet edilen aylardır. Haram aylar hangileridir? Kim söyleyecek? Muharrem zilgitçe Evet. Evet. Zilhicce, Zilhicce, Muharrem. Eyvallah. Doğrudur. Zilhicce, Zilkade, Muharrem. Bilerece. Üçü peş peşe. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. İkisi senenin son ayı, birisi senenin ilk ayı. Üçü peş peşe. Bir de ileride efendim Recep ayı var. 4 ay Karamayı bu haram aylarda cahiliye dönemi Araplar bile savaşmazlar da o aylara hürmet ederlerdi. O ayda yanlış yapıldığında Efendim başlarına bir felaket geleceğinden korkarlardı. Allah Teala da bunları Efendim Ramay ayı olarak kabul etmiş. Hürmet edilmesi gereken aydır Muharrem ayı. Bu ay içinde Aşure günü vardır ki o gün sevap işleyenlerin ecri Allah katında çok büyük olacağı Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiş. Yine Mücahit ve İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerif de sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuş. Bir kimse muhallem ayında bir gün oruç tutarsa onun için her güne 30 günlük oruç sevabı vardır. Şimdi yarın muhallemin biri ya, yarından itibaren şu bir ay içerisinde tutacağımız her bir gün oruç için 30 günlük oruç sevabı verileceğini Peygamberimiz müşteriymiş. Demek ki e, bu ayda biraz efendim, yine oruca devam edeceğiz. Başka? Yine Ebu, bu defa Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz şöyle rivayet etmiş. Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç muharrem olarak bilinen Allah'ın ayında tutulan oruçtur. <gülüyor> Faris namazlardan sonra kılınan en faziletli namaz aşure günü gece yarısında kılınan namazdır, buyurmuş. Demek ki oruç tutulacak Ramazan'dan sonra en faziletli ay e, Muharrem ayı, efendim namazın da en makbul olduğu ay Muharrem ayının aşure gecesiymiş, dokuzuncu gece yani. Evet, aşure günü Muharrem'in onu oluyor biliyorsunuz. Bir kimse Muharrem ayında aşure günü oruç tutarsa onun için 10 bin şehit sevabı, 10 bin hac eden ve umre eden sevabı verilir bulurmuş. Yani zelhipcenin onunda oruç tutana 10 bin şehit, 10 bin hac ve umre yapanın sevabı verileceğini müjdelenmiş. Bugün de İsrail yolları oruç tutuyorlar Peygamber Efendimiz'e Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde onların oruç tuttuğunu görünce biz sizden daha çok yakınız. Efendim Musa Aleyhisselam'a dedi. Oruç tuttu. Fakat seneye de inşallah bir gün öncesi ve bir gün sonrasını ya da ilave edelim de onlara muhalefet edelim diye efendim temenniyle bulundu. Onlara benzememek için 9-10 ya da 10-11'inde oruç tutmamız uygun ya da biz biraz daha böyle cömert davranıp kendimize ikram edelim diye 9-10-11'inde üç gün oruç tutabiliriz Muharrem ayında. Muharrem ayının o günlerinde muhterem kardeşlerim. Bir de tabi oruç insan nefsine ağır gelen son ibadetlerde. Ama kış günlerinde kolay. Müminin baharıdır buyurmuş Peygamber Efendimiz kış günleri için. Ne güzeldir kış günleri. Geceleri uzun. Namazı kolaydır de için. Efendim gündüzleri kısa, orucu kolaydır. Şimdi sabah 5.40'ta imsak kesiliyor. Efendim akşam 5.40'ta akşam ezanı oluyor. Tam 12 saat. 11 saat. Efendim 11 saat. 11 saat. Ha 4.40 doğru ya. Ben biraz ayıladım. 11 saat. Yani iki öğün arası gibi bir şey. Yani insan tutar da tutar. Hatta böyle kaza, borç, kaza borcu olan kardeşlerimiz bu günleri bahane edip Muharrem ayında madem böyle sevaplar var, hem sevapları kazanayım hem de borçlarımı ödeyeyim diye bu günlerde böyle orucu biraz daha dikkat edelim tutalım. Bir de nefsin hoşlanmadığı ama Allah'ın en çok sevdiği güzel amel oruç diye ne veriliyor? Sevap olarak. Oruç abi. Oruç diye sevap olarak ne veriliyor? Olarak ben Rabbim diyor, siz Allah ım Allah ım Allah ım. sadece oruçlu yazın onu diyor. İşte bu kadar. Sadece bu bir mükafatını onu verecek. Oruçlu yazın ey melekler, Siz onu takdir edemezsiniz. Onun sevabı bana ait. Siz kaydedin, kulun bugün de oruçluydu. Yazın, kendisine karışmayın. Ne verecek? O zenginler zengin. O verirse muhterem kardeşlerim. Bizim ihlasımıza, takvamıza, samimiyetimize göre verecek de verecek. Onun için oruca inşallah devam edelim. Bir de Allah dostlarının efendim ilerlemesinde en büyük azık oruç olur. En güzel örneğimiz Peygamber Efendimiz. Ya benim de bu konuda eksiklerim var. Dua edin. İnşallah ben size dua edeyim. Siz bana şu pazartesi, perşembeleri 13, 14, 15'lere dikkat edelim, gayret edelim. Biraz böyle kendimize yatırım yapalım muhterem kardeşlerim. Çünkü bize en çok faydası olacak amellerin başında geliyor oruç. Bir kimse şu günü bir yetimin başına okşarsa, o yetimin başındaki tüylerin sayısı kadar o kimsenin cennette derecesi artırılır diyor. Bakar mısınız güzelliğe? Aşure günü bir yetimi sevindirilmenin ne kadar büyük bir şey sebebi var. Yetimin başındaki saçlar ad edince, yetimlerin piri kim? Safiye teyze, Satiye teyze? Peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimlerin e, efendim, en güzel örneği, Peygamber Efendimiz biz seni yetim bulup barındırmadık mı? Öyle demiyor mu Yani Peygamber Efendimiz babasını daha doğmadan, doğduktan sonra annesini, dedesini, bütün sevdiklerini yitirdi. Muhterem kardeşlerim, iki yıl önceydi herhalde aşağı yukarı. Efendim Artvin'e gittiğimizde, Senayi Demirci abiyle beraber, orada efendim programa yetiştirme yurdundaki kız çocukları gelmişti. Programdan sonra geldiler. Hocam fotoğraf çektirebilir miyiz? Falan. Fotoğraf çektirdik. Biraz muhabbet ettik onlarla. Hocam ne olur bir de bizi seyrede gelin yurdumuza. Ya Akşam papaya geçeceğiz ama yani bir fırsat bulalım gelmeye çalışalım filan. Sonra başlarındaki müdür olan arkadaşlar dedik hocam ya çok e, motive etmiş olursunuz. Yardımcı olmuş olursunuz. Yarım saatliğinde de olsa uğratsanız ciddi motive olacaklar. Peki gelelim dedik muhtemelen kardeşlerim. Biz akşam şöyle yarım saatliğinde uğrayalım diye Yetiştirme yurdundaki yavruların yanına gittik. 12 ile 18 yaş arası kardeşlerimiz. İçeriye gittik. Tabii ufak tefek hemen bulduğumuz bir şeylerden de eli boş gitmeyelim diye ufak tefek bir şeyler aldık. Gittik. Bir e, senayi abi konuşuyor. Ben de onları şöyle seyrediyorum. Yani onların taraf bakarken cesvi mimiklerini kontrol ediyorum.